Adına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, dünya cenneti bir koyu Çanakkale Karabiga'yı ziyaret edeceğiz. Bu ülkede nerede bir cennet varsa oraya bir yıkım projesi geliyor. Ülkenin kaderine yazık ki böyle. Evet, Karabiga'nın nasibine de Cenal Termik Santral projesi düştü. Cenal ortak bir proje. Cen Cengiz Holding'i tanımlıyor. Yakinen tanıyorsunuz. 3. Havalimanı Katil Proje Konsorsiyum Üyesi, Havuz Medyacı, Canal'ın al kısmı ise Alarko Holding. İki ortak, dünya güzeli Karabiga koyuna, Fokların üreme alanına, antik kentin dibine, bu tarihi ve doğal sit alanına ve ayrıca yerleşim bölgesinin de ortasına, dünya cenneti bir koya, termik santral dikmek üzere kolları sılamışlar. Yol yapım aşamasında yaratılan doğa ve çevre tahribatı, Şirketlerin kümülatif etkiyi gözden kaçırtmak için bölünen proje ve her bölümüne ayrı ayrı alınan ÇED raporları, mahkeme kurallarının hiçe sayılarak santral inşaatına devam edilmesi tekmile birden bu öyküyü az sonra konuğumuz sizlere anlatacak. Öte yandan iklim değişikliğine karşı ülkelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini sıralayan Paris Antlaşması bildiğiniz üzere yakınlarda imzalandı. Dünya üzerindeki fosil yakıt tüketiminin azaltılması, fosil yakıt teşviklerinin durdurulmaları, bu projelere yapılan yatırımların sona erdirilmeleri gerekirken, Türkiye iklim değişikliği gibi vahim bir sorun yokmuşçasına fosil yakıt projelerine yatırımlarına devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında yeni kömür santralleri kurulması ve kömür madenleri açılması planlanıyor. Tüm dünya iklim değişikliğine karşı alternatif enerjilere yönelirken, Türkiye, Çin, Rusya ve Hindistan'dan sonra kömürlü termik santrallerde 4. sırada. Zonguldak'ta Ereğli'den başlayarak Amasra sahiline kadar 78 kilometre içeren bir alana bölgedeki mevcut santrallere ek 13 yeni termik santral gelirken Çanakkale'nin nasibine de mevcut 4 taneye ek 11 yeni termik santral düşüyor. 20 Kasım tarihli Çatanarzda programından sonra bu kez yine bir termik santral projesinin getireceği yıkımları ve yerel mücadeleyi, bu projeye karşı gerçekleştirilmekte olan yerel mücadeleyi az sonra konuşacağız. çanakkale karabiga Genel Termik Santrali'ni ve mücadeleyi Karabiga Temiz Doğa Derneği üyesi Emine Coşkun Süer bizlere anlatacak. Karabiga Termik Santrali'ne kısaca göz atmak için Kuzey Ormanları savunmasının önemli bir raporuna, Yaşam, Doğa, Çevre, İnsan ve Hukuk karşısında 3. Havalimanı raporunun 87 ve 88. sayfalarına göz atıyoruz. Mehmet Cengiz'in Alarko ile birlikte Çanakkale'nin Karabiga belgesinde inşaatına başladığı 2 milyar dolarlık termik santral projesinde usulsüzlükler ortaya çıkmaya başladı diyor rapor. Firmalar ÇE dolumlu kararlarının çevreciler tarafından iptal ettirilmeleri üzerine, bu kez projeyi dörde bölerek her biri için ayrı ayrı çet olumlu raporu almaya ve böylece projelerin kümülatif etkisini gözlerden kaçırtma yolsuzluğuna gittiler. Böylece doğa katliamını da inatla sürdürdüler. Öte yandan çevreciler alınan her çet olumlu raporu için tek tek yürütmeyi durdurma kararı çıkarttırma mücadelelerine devam ediyorlar. Evet az sonra dinleyeceğiniz üzere bu bu mücadele devam ediyor ve Cengiz İnşaat ve Alarko grubunun ortaklığındaki General Enerji Santrali için firma ve çevreciler arasında adeta bir düello sürüyor. Biz Doğa Derneği Başkanı Aslı Badem'in önemli ikazları ile devam ediyoruz. Aslı Badem, Orman Genel Müdürlüğü'nün genelgelerine karşın, Balıkesir Orman Müdürlüğü'nün santralin kül depolama sahasının orman alanına kurulması için onay verdiğini ve bunu ticari sır gerekçesiyle kamuoyundan gizlemeye çalıştığını belirtmiş. Alarko ve Cengiz ortaklığının herhangi bir ruhsatları olmamasına karşın, geçen yılın haziran ayına dek bölgede hafriyat çalışmalarını sürdürdüğü de iddia edilmek. ÇED raporu iki kez geri dönen projenin en son raporunda ise bu defa Akdeniz Foku ve Karetta Karetta skandalı yaşanıyor. Üçüncü defa hazırlanan ÇED raporunun resmi kurumların görüş ve önerilerini açılmasıyla birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parkları Genel Müdürlüğü santralin kurulacağı bölgenin Akdeniz Fokları ile deniz kaplumbağası türlerinin yaşama alanlarına yakın olduğu uyarısını yap. İdari izinlerini alabilmek için bölgede yaşayan Akdeniz foklarını resmi belgelerde gizleyen ve proje sahası ve çevresinde ben sözleşmesi gereği koruma altına alınmış alan bulunmaktayken maalesef evet bu alan resmi belgelerden gizlendi. Ayrıca konuğumuzdan da dinleyeceğiniz üzere Karabiga'da bulunan sit alanları ile bereket tanrısı Priyapos adına kurulmuş olan antik kentte termik santral tehdidi altında. Karabigan'ın denizi, doğası, antik kenti projeye kurban edilirken, fok balıkları, karetta karettaları başta olmak üzere canlı yaşamda yok edilecek. Bölge nüfuslarının sağlıklı bir çevrede yaşam hakları ama bunun ötesinde yaşam hakkı ihlalleri ise kapıda. Peki amaç ne? Sözü Çanakkale Çevre Platformu dönem sözcüsü Profesör Doktor Türker Savaş'a verelim. Savaş, Çanakkale ve Balıkesir için hazırlanan bir bölü binlik çevre düzeni planında Karabiga'dan Lapseki'ye kadar 75 kilometrelik sahil bölümünün sanayi ve enerji sektörü için ayrıldığına dikkat çekiyor. İstanbul'a yakın olduğu için ve batının enerji talebi daha yüksek olduğu için olsa gerek bu bölge termik santral için seçilmiş diyor. Bunun ekosisteme yük getireceğini de tane tane anlatıyor. Şöyle diyor. Küresel ısınma bir gerçek, bunu görüyoruz. Bu küresel ısınmanın belli sınırlar içinde kalabilmesi için, örneğin 2050 yılına kadar dünya yüzey yakıtlarının 2 dereceyi aşmaması lazım. Bunun aşmaması için de karbondioksit emisyonlarını azaltmamız lazım. 2050'ye kadar enerji öngörünüzü yarı yarıya azaltmanız gerekiyor. Bunun için de nükleerden tamamen vazgeçip termik santralleri sınırlandırmamız gerekiyor. Yani göz göre göre felakete gidiyoruz diyor Profesör Savaş. Ve ekliyor, şimdi sıra Çanakkale'ye geldi. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi burası. Tarım alanları üzerine kuruyorlar ve ne yazık ki biz termik santralleri yiyemeyeceğiz. Tarım topraklarının üzerine eğer sanayi ve termik santralleri kurarsak, yarın bir gün aç da kalabiliriz. Karabiga'dan Lapseki'ye kadar olan sahil komple termik santralleri için öngörülmüş. İstanbul'a yakın olduğu için ve Batı'nın enerji talebi daha yüksek olduğu için olsa gerek, bu bölge termik santraller için seçilmiş diyor. Evet, aynen böyle diyor Profesör Savaş. Ve ekliyor, bir sorun daha var. Bölgede bu kadar termik santrali işletecek kadar kömür yok. Dolayısıyla dışarıdan kömür getirilecek, termik santralde kullanılacak ve bunun hem gazları hem de külü Çanakkale'ye kalacak. Evet, Kentin Tozunu az sonra programı dinleyeceğiz. Bizim için Karabiga'da mülakatı gerçekleştiren yaşam savunucuları Necla Useyran ve Efe Baysal'a buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Sözü Karabiga Temiz Doğa Derneği üyesi Emine Coşkun Söyer'e bırakıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Kentin Tozuna hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Dünya Cenneti Bir Koyu, Çanakkale Karabiga'yı ziyaret edeceğiz.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 Firmalar ÇED olumlu kararlarının çevreciler tarafından iptal ettirilmeleri üzerine bu kez projeyi dörde bölerek her biri için ayrı ayrı ÇED olumlu raporu almaya ve böylece projelerin kümülatif etkisini gözlerden kaçırtma yolsuzluğuna gittiler. Böylece doğa katliamını da inatla sürdürdüler. Öte yandan çevreciler alınan her ÇED olumlu raporu için tek tek yürütmeyi durdurma kararı çıkarttırma mücadelelerine devam ediyorlar.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 Mülakatı Efe Baysal ve Necla Oseyran gerçekleştirdi. Konuğumuz Karabiga Temiz Doğa Derneği Emine Coşkun Söğert'i. Bir programı daha bitiriyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Erhan Selen Karabigalı değilim. Samsunlu. Samsun'da doğdum büyüdüm. İstanbul'a geldim, hikamet ettim. Emekli olduktan sonra birkaç sene sonra Karabiga'ya geldim. Kalabiganın doğası, havası çok güzeldi. İstanbul'da sürekli ben tansiyon hastasıydım. Başım ağrıyordu. Haftanın 3 günü hastaneye gidiyordum. Ee, i̇ğne olup, bir yatıp biraz öğle eve geliyordum. Buraya gezmeye geldim arkadaşlara. Geldiğim zaman çok hoşuma gitti. Havası güzeldi. Baş ağrılarım olmadı. O yüzden burada kalmayı tercih ettim. Geldiğimde bir, birkaç sene çok güzeldi. Havası çok güzeldi. Ee, doğası çok güzeldi her şeyle çok mükemmeldi sonra e, buraya termik santral kuracağını söylediler ilk, ilk döneminde e, belediye başkanımız da bizimle beraberdi hatta Ankara'ya gittiler o dönemde ben İstanbul'daydım Ankara'ya gittiler e, tencere tava çaldık beraber termiğe e, karşı çıktık bir sigaranın bile ne kadar bir zararı var bir odada e, ne kadar büyük bir zararı olduğunu gördüğümüz bir termiğin zararı yani görüntüsünü biz Çanakkale'ye falan da gittik. Termikleri gördük. Nasıl çalıştıklarını gördük. Nasıl gaz çıkardıklarını gördük. E, kül depolama alanlarında. E, söylediler şey e, termik tamam e, şeyle olacak. Filtresi olacak. Zarar vermeyecek. Ama ben geçen sene tarlamdan hiçbir ürün almadım. E, artı bu e, bu sene de almadım. Üzüm bağım var. Ne yaprak aldım ne üzüm aldım. Bir gecede çok güzel büyüyen soğanlarım. Bir gecede sanki kaynar su dökülmüş gibi. Hepsi döküldü. Ee, olmadı. Ben bunu tamam termik faaliyete geçmedi ama. Yapılan e, yol çalışmalarından dolayı. Yolun tozundan dolayı. Ağaçların renkleri değişti. E, yola gidip gelirken bile. E, rahatsız oluyorsun. Nefes darlığı nefes alamıyorsun. Cam açmadan gidiyorsun. Ağaçların yaprakları. Yeşilden griye, kahverengiye dönüştü. Ağaçlarımızda meyveler olmadı. Sonra geldiğimizde de gittik yol çalışmaları olduğu zaman, müdahale ettiğimiz zaman da, ya ben şimdi konudan konuya geçiyorum ama bunlar hepsi aynı şeyin içerisinde. Yollarımızı hatta komşum arkadaşım da anlatacak size tarlasına resmen tecavüz edildi. Tarlanın tam ortasından yol geçti. Diyeceğim termi zararlarını halkımız buranın halkı görmediği bilmediği için giden e, elemanlarımız bilmediği için zararsız bir termik olacak dediler. Termi ne kadar zararsız olabileceğini siz tahmin edin. Yani buradaki halk iş kapısı açıldı diye işe gidecek diye fabrikada çalışacaklar diye termeye göz yumdular. Önce bizimle olan başkanımız da Almanya'ya gidip geldikten sonra... Termiğin hiçbir zararı yok. Termik e, iş sahası daha verimli. Artık buranın halkı balıkla geçinen, e, balıkla geçinen bir halkı var. Termiğin suyu denize akacak. Sıcak su balığı daha iyi gelecek. Hangi sıcak su balığı iyi geliyor? Karadeniz'in e, hamsisi burada yaşayabilir mi? Hamsi sıcak su balığı mıdır? Marmara'da hamsi çıkıyor. Karidesin jumbo karides Karabiga'da çıkıyor. Türkiye'de bir tek kara e, Karabiga'da. Ee, en iyi jimbo karides karabiga'da çıkıyor. Bu su ısındığı zaman balıkçılık ölecek. Ee, termiğin kokusundan, dumanından tarım ölecek. Art, balık şeyimiz, arılarımız vardı. Çiçek doğa bittiği için arılarımız öldü. Ee, yaşam gidiyor. Hayvancılık ölecek. Çana, çana gittik biz. Geçen sene çana gittik arkadaşlarla. Çan'da 3-4 köyü boşalttılar. Hatta bak bu halk gene görmüyor tekrar Çan'a. Tekrar bir tane daha termik yapılacak. Çan'da kül depolama alanına gittiğimizde o gazın böyle çıktığını gördük. 5 dakika duramadık Küm, kül depolama alanlarında. Çıkan gazdan ot büyümüyor. Ot yok. Köyü zaten terk etmiş gitmişler. Köylüler e, hayvanları sağıyorlar. Kırmızı süt alıyoruz diyor. Mecburuz satmaya diyorlar. Düşünün bu süt Türkiye'ye yayılıyor. O mecburuz diyor, geçinmek zorundayız. Bu sütü e, bizim halkımız tüketiyor. E, o termiğin dumanından bu insanlar termiğin dumanı zararsız diyorlar. Nasıl zararsız? E, termi şeyi dumanı bacağı yakarken kireç atıyorlar ki o kireç dumanı beyaz çıkarsın. Artık kirecin de bir zararı yayılıyor etrafa. Bunu da görmüyorlar termiğin çok faydalı olacağını söylüyorlar ve e, filtresinin o filtreyi kullanmadıkları filtre çok pahalıya mal oluyormuş filtreyi de tam olarak e, kullanmayacaklar iç taştan bunu biliyoruz iç taş gece olduğu zaman filtrelerini kapatıyor e, bütün mahsuben e, bu yapılacak termikten değil iç taşın zararını verdiğini gördük termikten ağaçlarımız dutlar olmadı dutlar 3 günde gitti bir ağaç koca bir ağaç dutumuz Üç günde gitti. Önce yapraklar paslandı sonra dutlar döküldü gitti. Bir tane dut yiyemedik geçen sene. Bu sene biraz oldu. Yani bu daha yol çalışması. Bu ya yol da... çalışması. Bir de... bir de iç taşın. Hı. İç taşın zararı. Bu şu andaki şey yol çalışmasından Belki ağaçlarımız meyve vermedi tozdan. Belki şöyle bir bilgiyi de hani anlatabilirsin. Bir tane iç taş diye bir başka bir yerde hı hı hı. yani hani yine burada evet. Ama ne kadar uzaklıkta iç taş şim mesafesi termik santralinin ee, çok yakın. Lapsekiden bu tarafa gelirken e, tam olarak yerini. Şahmineki burası kaç kilometre? Oradan bacasından duman çıkarken biz gördük. İşte e, çok güzel. Yani can damarı tam bir kanın kanak e, kalın can damarlarını bu iş şeylerle. Artı bu bir tane değil 16 tane termi kurulacakmış. 16 termi düşünün bunun zararını. Karabika zaten şu anda yok olma şeyinde. Yok olma yolunda gidiyor. Güzelim koylarımızı, o bakir koylarımızı, o kadar güzel koylarımız var ki arkadaşlarınız da gördüler. O koyları mahvettiler. Yok bir liman çalışması oldu. Hatta buraya enerji bak şeylerinden geldiler. Enerji bakan tam olarak şimdi aklıma gelmiyor ama geldiler anlattılar halka. Dediler ki yani bakın bu enerjinin e, enerjiler odası mühendisleri geldiler. Anlattılar hani e, bu enerjinin. Türkiye'nin aslında enerjiye ihtiyacı olmadığını, bu enerjinin burada nasıl çalışıp, nasıl e, Çanakkale'den çıkacağını hepsini şemalar şekilde anlattı ama halkımız bunu anlatmadı, şeyi anlayamadı. Bu enerjilerin e, çoğu zaten Buraya yapılan termi de ben orada söz hakkı aldım. Dedim ki pardon neden dedim Çanakkale? Neden Karabiga? Karabiganın halkı balıkla yetişiyor. Hayvancılıkla çalışıyor. Hepsi hayvancılıkla uğraşıyor. Balıkla evini geçindiriyor. Neden Karabiga dedim. Rusya'dan kömür gelecekse o zaman Karadeniz'in Karadeniz'den Marmara'ya gelene kadar birçok il var. Başbakanımız o zaman Cumhurbaşkanımız kendi memleketinde yaptırsın. Oraya da yaptırmasın. Ben oraya da karşıyım. Doğanın her bir tarafında katliama karşıyım. Ben buraya ilk bu Demiz Doğa Derneği'ne katıldığım zaman buradaki bu kalıntılardan dolayı, o doğanın güzelliğinden dolayı katıldım. Ben buralı değilim. Ben yarın çeker giderim. Ama buranın doğasının güzelliğini gördükten sonra, denizin güzelliğini gördükten sonra, o tabiatı gördükten sonra burada kalmayı tercih ettim yarın burası faaliyete geçtiği zaman ben giderim ben burada evim barkım yok bir tarlam var e, bas satarım satmam bırakır giderim ama buranın halkı yaşlıları nereye gidecekler ne yapacaklar bilemiyorum Emine abla biraz böyle e, termik santralin kurulduğu yeri yani e, Karabiga'ya ne kadar yakın hangi ee, alana kuruyorlar sahil var mı? Ya o bilgileri hani biliyorum ama biraz bir anlatabilirsen ha, daha Şimdi net Karabiga mi? termik santrali Karabiga'nın tam göbeğine yapılıyor. Denizin, denize sıfır ve koyu tamamen yok etti. Koca bir koyu yok etti. O kadarla kalmadı. Daha birçok koyları yok edecek ki halkın denize girdiği yerler Art bir de bu denize termini olan yerimize bizim çok bilir iş baş şey belediye başkanımız mavi bayrak getirdi denizimiz mavi bayrakla ee, Marmara'nın en temiz denizi diye geçiniyoruz ama Karabigan'ın yapılacak termik suyu oraya akacak ne kadar yerleşim alanında da 100 metre arkadaşlarımız Revi var 100 150 metre kır 150 metre 100 metre karede evler var Arkadaşlarımızın evleri Hatta başkanı belediye başkanımız O arkadaşlarla bizle çalıştığı için Doğa derneğinde çalıştığı için Evine gidecek yolun önüne bile Taş döşemiyor ki ben o adam orada Olduğu için ben oraya yol bile yapmayacağım Demiş varsayım olarak Ben bunu duydum duyumlarıma göre söylüyorum Arkadaşımızın kendisi söyledi Yani Bize karşı bir cephe aldı Şu anda biz belediye başkanıyla zıtlaştık karşı karşıyayız hatta ben bir söz hakkı istediğimde zaman bana söz hakkı bile vermedi bu yolun neyle ilgili olduğunu çalışmaların yol çet toplantısı toplantı yaptı açıklama yaptı dedim ki bu yol karabikaya gerekli bir yol değil dedi siz ne karışıyorsunuz dedi bana susturdu beni ikinciye söz hakkı istediğimde konuşamazsın aynen bu şekilde konuşamazsın dedi Vermiyorum dedi. Hani bu harekette arkadaşım da yanımdaydı. Ee, bu yapılan yol, Karabiga'ya hiçbir faydası olmayan bir yol. Kamu değil. Kamu yolu değil. Çünkü bir hastane açarsın, bir okul açarsın, bir fabrika açarsın. Kamu budur. Ama sen CENAL e, inşaatın, e, adam trilyonlar kazanacak burada. Sen benim tarlamı katlediyorsun, doğamı katlediyorsun ve bu yolu, e, gerekli olarak çevre yolu diye gösteriyorsun. E, bu arada bahçelerimizi talan ediyorsun. Sormadan, etmeden bahçemin ortasından yolu geçiriyorsun. Bu benim kendi tapulumalım Sen buradan nasıl yol geçirebilirsin? De, kamu yolu olduğunu söylüyor. Kamuya ait olduğunu söylüyor. Bunun kamuyla bağlaçacak hiçbir yeri yok. Bu terimin bize e, havadan olduğu kadar denizden de zararı var. Denize çocuklar bu sene denizde rahatsızlandılar denize gelen çocuklarımızın dudaklarında yaralar çıktı ateşlendiler hastalanan çocuklarımız oldu çünkü oranın yapım süresinde o akan demir pas şeyleri oksitlenme demirleri hepsinin suyu denize akıyor ve girdiğimiz yere çok yakın denize sahile plaja çok yakın bir yerde Balıkları Fok balıklarının da e, yetiştiği alan ve Fok balıklarının resmi de var arkadaşlarımız resimlerini çekti. Fok balıklarımız da burada yaşıyor yuvaları orada yapılan termik santralde tam Fok balıklarının yumurtladığı yerlerde. Peki bir de e, bir antik antik kent evet Karabiganın e, şu anda termik yapılan yer e, Bizanslardan kalma antik bir kent hamamı fırını her şeyi kalıntıları içinde. Ee, orayı koruyayım. Ben e, ter şeyim, teklifim, teklif sundum. Dedim ki, yani e, bu şeyi termik yapılana kadar burayı turizme açılsın. Bu antik kentler değerlendirilsin. Ben gidiyor, şey, e, Troya'ya gidiyorum. Troya'ya gidiyorum. Troya'ya gidiyorum. Orada insanlar kalemlerle, fırça kalemlerle toprak kazıyorlar. Burada içerlerini taşlarla şeylerle dolduruyorlar birkaç yağmacılar harabetti. Belki kalıntı bir şeyler buluruz diye. Şu anda da öyle bir söylem var ki bu termiyi bile o yüzden yapıyorlar. Hani oradan çıkacak olan değerli şeylere göre yapılıyor diye söylemler de duyduk. Hani antik kent gerçekten çok büyük, çok güzel bir antik kent. Buradan bakarsanız da görürsünüz. Resimleri de vardır arkadaşlar hep Çektiler. Ee, yani biz ortada tarlanın ortasında kocaman bir sarnıç var. Ee, ama bunların hiçbir şeyi e, yok e, gündemde yok. Hatta daha önce geldiğim senelerde arabaların üzerinde antik kentlerin e, resimler resimleri vardı. Priopas biliyorsunuz e, bereket tanrısı burada buradaydı esas yeri burası. Burası Bakirdi fakat e, bizim belediye başkanımız buranın bahçirliğini koruyamadı. Bundan evvelki belediye başkanı hani buraya şeyi sokmadı, turizmi sokmadı, sit alanı birinci derece sit alanı sit alanına yapı yapmaya müsaade etmedi, Ona müsaade etmedi, koskocaman bir termik santrale, günde 14 bin ton kömür yanacak bir termik santral yapılıyor nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Biraz Biz mı? buraya ilk olarak üç arkadaş başladık. Ee, evleri e, burayı istimlak yapacaklar diye. Arkadaşların evleri burada oldukları için, e, istimlak edecekleri için. Arkadaşlar ilkten öyle ayaklandılar. Komşular, iki arkadaş. Dedim ki ben de size katılıyorum. Ben e, evim yok ama bu doğa için katılıyorum. Yani kalıntılar için, e, antik kent için, onlar için katılıyorum. Yani ben buranın Yok olmasını istemiyorum. Türkiye'nin gittiğim yerde Doğu Güney'de bakıyorum Ege'de Marmara'da millet Selçuk o Efes'lerin kalıntılarını ne kadar ilgileniyorlar gündeme getiriyorlar korumak için. Bizde de hazır var olanı yok etmeye çalışıyorlar. Biz bu termik santral şu anda bizim çalışmalarımızdan dolayı iki sene geri attı. İlk sene chat toplantılarını durdurduk, iptal ettirdik. Hala mahkemede olan ...türüngede olan bir mahkememiz var. E, mahkemeye devam ediyor. Ama e, bir yandan da... E, ...çok üst düzeylerde oldukları için... E, ...önlerine geçemedik. Geçemiyoruz. İnşallah bandırmalılar geçer. Çok uğraştık yani. Ha, o bir, bir de evet... ...belki bir şeyden biraz bahsedebilirsin. Ya, o baca... ...hani mahkeme devam ediyor diyorsun. Ama ee, orada bir platform... ...var. var. Bir baca var. var, var. Baca. Mahkeme süreci devam ettiği sürede e, biz içeriye giremiyoruz. E, kapandı şey oldu e, kilitlendi mühür vurdurduk. Mühür vurdurduğumuz halde çalışıldı görüntüleri de var arkadaşlar. Kaçak yapıldı yani kaçak yapıldı. Bu Dur bacayı e, ilk önce diktikleri zaman e, daha e, tam olarak şey çözül bitmeden... Yapı bitmeden inşaata başladıkları an şeyde çet raporlarını biz mücadele ederken mahkemeler sürerken bacayı dikmeye çalıştılar. Bacayı diktiler ama bu dikilen bacanın amacı insanları yıldırma. Ne kadar siz mücadele ederseniz edin biz bu bacayı dikiyoruz çalışmaya başlayacağız dediler. Artı biz bunu iki sene engelledik. Bu sene üçüncü seneye girdik. Bizim engellemelerimiz 2015'te başlayacak olan termik bacası tütecek olan termik hala daha e, çalışma aşamasında e, bir 2018'de belki faaliyete geçer diyorlar ama Allah'ın izniyle biz buna da mücadele ediyoruz. Yaptırmamaya çalışıyoruz. Çalışacağız da. Sonuna kadar çalışacağız.